BÖLÜM 212 Gece namazının fazileti Gecenin bir kısmında da, uyanıp namaz kıl. Bu sadece sana mahsustur. Farz namazlardan fazla olarak kılınan bir namazdır. Bundan dolayı Rabbin, ahirette seni övgüye değer bir konuma, makama göndereceğini umabilirsin. 17 İsra 79 Onlar yataklarından geceleri kalkarak korku ve ümid içinde Rablerine yalvaranlardır ve kendilerine geçimleri için verdiğimiz rızıktan Allah yolunda başkalarına harcayanlardır. 32 Secde 16 O müminler geceleri pek az uyurlardı. 51 Zariyat 17 Hadis 1161 Ayşe'den Allah ondan razı olsun şöyle aktarılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bunun üzerine kendisine dedim ki ey Allah'ın elçisi Geçmiş ve gelecek tüm hataların bağışlanmış olduğu halde neden kendini böyle yıpratıyorsun? Cevaben buyurdular ki Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Hadis 1162. Ali'den Allah ondan razı olsun şöyle söylediği bize bildirilmiştir. Bir gece Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ali ve Fatima'nın kapısını çaldı ve onlara namaz kılmayacak mısınız buyurdu. Hadis 1163. Ömer İbnül Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah ibni Ömer'den rivayet ettiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Abdullah ne iyi adamdır. Bir de geceliğin namaz kılsa, buyurdu. Salim diyor ki o günden sonra Abdullah geceleri pek az uyurdu. Hadis 1164. Abdullah ibne Amr ibne As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Abdullah, falan kimse gibi olma, çünkü o gece ibadet ederdi, sonra bırakıverdi. Hadis 1165. İbn Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sabaha kadar uyuyan bir adamdan bahsedilince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Öyleyse onun kulaklarına veya kulağına şeytan işemiştir. Hadis 1166. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz uyuduğu zaman, şeytan, onun boyun köküne üç düğüm atar ve her düğüm üzerine de, senin için uzun bir gece vardır, rahat uyu diye eliyle vurur. Eğer bir kimse gece uyanıp Allah'ı anarsa, düğümlerden biri çözülür. Amdest alınca ikincisi çözülür. Namaz da kılarsa, şeytanın vurduğu tüm düğümler çözülmüş olur. Böylece neşeli ve huzurlu bir şekilde sabaha çıkar. Eğer böyle yapmazsa, yani Allah'ı hatırlayıp, abdest alıp namaz kılmazsa, uyuşuk ve bitkin olarak sabaha çıkmış olur. Hadis 1167 Abdullah ibni Salam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey insanlar, birbirinize selam veriniz, yemek yediriniz, geceleyin insanlar uyurken namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz." Hadis 1168. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ramazan'dan sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz gece kılınan namazdır. Hadis 1169 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Gece namazı ikişer ikişer kılınır. Sabah namazının vaktinin girmesinden endişe ettiğin zaman, bir rekât daha kılarak vitri de kılmış ol. Hadis 1170 Yine İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun şöyle aktarılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarını ikişer rekat kılar ve bir rekatta vitir kılardı. Hadis 1171 Enes'ten Allah ondan razı olsun Şöyle nakledilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in günlerce oruç tutmadığı olurdu da biz o ay oruç tutmayacak zannederdik. Bazen de hep oruç tutardı da o ay oruca hiç ara vermeyecek zannederdik. Onu gece namazı kılarken görmek istersen mutlaka şöyle görürdün uyuduğunu görmek istersen de yine öylece görebilirdin. Hadis 1172. Ayşe'den Allah ondan razı olsun bize bildirildiğine göre RASULULLAH sallallahu aleyhi ve sellem geceleri 11 rekat namaz kılardı. Ve bu namazların secdelerinde başını kaldırmaksızın sizden birinizin 50 ayet okuyacağı kadar kalırdı. Sabah namazından önce iki rekât namaz kılar ve müezzin namaz vaktini haber vermeye gelinceye kadar sağ yana üzerine yaslanırdı. Hadis 1173. Yine Aisha, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne Ramazan'da, ne de başka aylarda, gece namazını on bir rekattan fazla kılmazdı. Önce dört rekat kılardı ki, bu rekatların uzunluk ve güzelliklerini sorma. Sonra bir dört rekat daha kılardı ki, onların da uzunluk ve güzelliği anlatılacak gibi değildi. Sonra da üç rekat vitri kılarlardı. Bunun üzerine ben dedim ki, ey Allah'ın Rasulu, vitri kılmadan mı uyuyorsunuz? Bu soruya şöyle cevap verdiler: Ey Aİşe, benim gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz. Hadis 1174. Yine Aİşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah. Sallallahu Aleyhi ve Sellem gecenin ilk kısmında yatıp uyur, son kısmında da kalkarak gece namazını ve vitri kılarlardı. Hadis 1175. İbn Mesut, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Bir gece Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemle birlikte gece namazı kıldım. O kadar uzun süre ayakta kaldı ki, uygunsuz bir iş yapmayı gönlümden geçirdim. Ne yapmak istedin diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, ayakta yalnız bırakıp oturmayı düşündüm, dedi. Hadis 1176 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında gece namazı kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben kendi kendime 100 ayet okuyunca rükua gider dedim. Fakat okumaya devam etti. Ben kendi kendime bu sureyi bir rekatta bitirecek dedim. Fakat yine devam etti. Nisa sûresine geçti. Onu da okuduktan sonra Ali İmran sûresine başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır. Tesbih ayeti gelince Allah'a tesbih ediyor. Direk ayeti gelince Allah'tan dilekte bulunuyor. Sığınma ayeti gelince de Allah'a sığınıyordu. Sonra Rüküya vardı. Subhana rabbiyal azim. Yüce olan Rabbimi her türlü noksanlıklardan uzak bilir ve her türlü mükemmelliğin ona ait olduğunu kabul ederim demeye başladı. Rükûdaki durması da aşağı yukarı ayakta duruşu gibi uzun oldu. Sonra semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allah Kendisine ham dedenin hamdini işitir. Eksiksiz övgü ve teşekkürler, Sadece sanadır ey Rabbimiz! Diyerek, rükûdan doğruldu. Ve rükûa yakın ayakta durdu. Sonra secdeye kapanıp, Sübhane Rabbiyel-i Büyük olan Rabbimi, Her türlü noksanlıklardan uzak bilir, Her türlü mükemmelliğin, ona ait olduğunu kabul ederim, diyerek secdesini de ayakta durması kadar uzattı. Hadis 1177. Câbir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu da ayakta durması uzun olan namazdır. Cevabını verdiler. Hadis 1178. Abdullah ibne Amr ibne As'tan Allah onlardan razı olsun. Bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın en çok beğendiği namaz, Davud aleyhisselamın namazıdır. Ve en çok beğendiği oruç da yine. Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Davud Aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birinde namaz kılardı. Sonra gecenin 6'da birini yine uyku ile geçirirdi. Orucu da bir gün tutar, bir gün iftar ederek devam ederdi. Hadis 1179. Câbir, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, Gecede duanın kabul olacağı öyle bir saat, bir an vardır ki Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah'tan dünya ve ahirete ait, hayırlı bir şey dilerse Allah onun dilediğini yerine getirir. Bu hal her gecede vardır. Buyururken işittim, dedi. Buyururken işittim. Hadis 1180 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Biriniz, geceliğin kalkarsa, önce gayet hafif, iki rekat namaz kılmakla başlasın. Hadis 1181. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında gece namazına fazla uzatmadan kıldığı iki rekatla başlardı. Hadis 1182. Yine Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, şöyle aktarılmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlık ve başka bir sebeple gece namazını kaçırırlarsa ertesi gün öğleye kadar onun yerine 12 rekat namaz kılarlardı. Hadis 1183. Ömer İbnü'l Hattab'dan Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse geceleri okumaya devam ettiği bir duayı veya ibadeti yapamadan uyursa, sonra onu sabah namazı ile namazı arasında yaparsa, gece yapmış gibi sevap kazanır. Hadis 1184. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bize aktarıldığına göre. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Geceliğin kalkıp, ibadet eden ve hanımını uyandıran, uyanmadığı takdirde, yüzüne su serpen kimseye, Allah rahmet etsin. Aynı şekilde, geceliğin kalkıp, namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek, Uykusunu kaçıran kadına da Allah merhamet etsin. Hadis 1185 Yine Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'den Allah onlardan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kimse, geceliğin karısını uyandırır da, beraberce, veya her biri kendi başına iki rekat namaz kılarlarsa Allah'ı çok anan erkekler ve Allah'ı çok anan kadınlar arasına yazılırlar. Hadis 1186 Ayşeden Allah ondan razı olsun, Rivayete göre Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılarken, uyuklayacak olursa uykusu gidinceye kadar oturup uyusun çünkü uyukladığı halde namaz kılarsa olabilir ki Allah'tan bağışlanma dileyelim derken belki kendisine söver Buhari Vudu 53 Müslim Musafirin 222 147'de geçmişti. Hadis 1187 Ebu Hurayra Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Biriniz geceliğin namaz kılmak üzere kalkar, Kur'an diline dolaşıp ne okuduğunu bilmezse yatıp uyusun.